Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızları bagimsizlar.org adresinde bulabilir, bagımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da Bağımsızlar takip edebilirsiniz. Ben Zeynep Okyay, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konumuz 55-33'ten çok küçük. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. <gülüyor> nasılsın? iyi misin? İyiyim iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. E, 55.33'teyiz şu anda. Hı. Kaydı burada yapıyoruz. Birazcık e, kendinden bahsedebilir misin? Ve 55.33'e katılım sürecinden bahsedebilir misin bize? E, tabii. Ben sanatçıyım. Kendi üretimim dışında kim zaman böyle başka işte sergilerde... Sergilerin prodüksiyonunda da çalışıyorum ya da bazı sanatçıların işte asistan olarak çalışıyorum. Bunlardan biri de 2020'ye doğru Nense Atakan'ın yani aslında bu 55 kurucularından biri olan sanatçı Nense Atakan'ın bir sergisi için. Onun asistanlığını yaptıktan sonra aramızdaki ilişki gelişince onun bana aslında burada bir proje... Yapmak ister miyim diye sormasıyla her şey başladı. Ben de 2020'nin başından beri burada buranın programını yapmak olan bitene işte eşlik etmekle görevliyim <gülüyor> kendime koydu verdiğim bu görev ve işte bugüne kadar da devam ediyorum. Aslında cümlenin bitmesini bekledim çünkü kendime koyduğum bu görev diyorsun ya. Bu işte aslında bağımsız yapılarda, inisiyatiflerde kişinin aldığı bir inisiyatif. Ben ilk başta Instagram'dan mesaj yazdığım zaman 5533'e işte sizinle de bir program yapalım mı diye Volkan'ın ya da Nancy'nin cevap vermesini beklerken sen cevap verdin. Çünkü bu alan aslında senin inisiyatif almana... ...alan açıyor... E, ...ve bence bu... ...güzel bir süreç... E, ...birazcık... ...2020'den itibaren... ...programı yaparken... ...nelere dikkat ediyorsun... ...nasıl bir e, program vardı aklında... ...neler oldu olmadı... E, ...neyle bağlantılıydı bütün bunlar... ...biraz bunlardan konuşabiliriz... ...tabii... ...aslında ilk başlarken... Galiba şey ihtiyacı hissettim, böyle yanıma bir takım arkadaşlarımı çağırarak ya da işleriyle ilgilendiğim ama o sırada arkadaşım olmayan insanları çağırarak burada ne olup olamayacağını birlikte bakmak. Yani en baştan böyle bir burada olacaklarla ilgili net tabii ki aklımda bir şey yoktu ve biz işte beş kişi bir araya geldik ve böyle birlikte düşünmeye ve çalışmaya başladık. İşte periyodik burada buluşuyorduk. Daha sonra da işte atıyorum aralarından biri burada bir sergi hayal etti. Biri işte çarşı içinde başka bir yerde bir iş göstermek istedi. Ve böyle paralel bir takım işler ortaya çıktıkça da böyle biz onları es zamanlı olarak bir programa oturttuk. Ve bu program böyle doğal akışında ilerlediği için isimlerine de böyle işte giriş bölümü, birinci bölüm ve ikinci bölüm gibi aslında böyle zaman belirten bir takım. İsimler verdik ve onları böyle insanlara izleyiciye açtık. Şeye alışkınız, işte, alışkınım en azından. İşte başka sanatçı üretirken ona üretimde eşlik etme meselesine ama bir yandan da mesela burada olup biten insanlara nasıl ifade edilir? O iletişim nasıl sağlanır? Buraya insanlar nasıl çağrılır? Yani bir mekanı hani işletmenin diyeyim neler gerektir? Dini de anladığım ve böyle onu çözmeye çalıştığım bir deneyimdekisi olarak benim. Ve bu kişileri çağırırken de hani neye dikkat ettin diye sordun ya yani şey biraz tabii böyle bir ortaklık aradım. ya yani kendi işlerimle bağ kurabildiğim. Ve ben böyle genelde işte böyle ne diyeyim takım işte endüstriyel malzemeler ve üretim yöntemleriyle ilgileniyorum. Dolayısıyla böyle. Bu açıdan da bu çarşının kendisi ve etrafta olan bütün üretimler hani benim kişi olarak zaten içinde hissettiğim bir mekan dolayısıyla bu hissi paylaşabileceğini düşündüm. Kişileri hani davet ettim ve o şekilde başladık. Sonra bir şeyler oturmaya başlayınca da geçtiğimiz sene daha böyle tekli sergilerle ilerledi. Bir de yer yani şeyi söylemek isterim. O bence önemli. ...hani bitmiş bir takım işte kendimce iyi bulduğum işleri buraya getirelim de onu paylaşalım değil. Daha çok bence böyle insanlara, tek tek insanlara odaklanmak. O insanın burada yoğun, hani kendince iyi bir deneyim yaşaması ve sonucun aslında herkes için sürpriz olması. Yani o kişiye bir şekilde 55-33'de bir iş yapmış olmanın hayatına böyle bir iyi gelmesi gibi bir hedef yani bu da en son burada işte güzel görünen bir takım sergiler olup bitsin dan daha çok ilgilendiğim şeydi. Hı hı. E, peki e, hani e, demin söylediğin e, seyircinin gelmesi, seyirci gelişimi olayı e, bununla ilgili e, nasıl yöntemler e, düşündün, neler uyguladın? Yani İlk başta bu konuya hem e, zamanım daha çok vardı, hem bir şeye başlıyoruz da böyle çok hevesliydim. <gülüyor> Dolayısıyla böyle birebir herkesi ve sanatçı atıyorum kimle tanışmak istiyorsa, yani kimin buraya gelmesin böyle hani tatlı olacağını düşünüyorsak hepsine tek tek çağırdım e, ve çağırdık. O yüzden bence. O ilk dönem özellikle mesela çok gelen giden oldu. Bir de bence şey hani 2006'dan beri burası var. Ama biz böyle Instagram kullanmaya başladık. Hı. Hani daha geçmişini bilmeyen insanlar burayı aslında böyle yeni kurulmuş bir şey olarak da e, düşündü. Galiba sosyal medyadaki hani bir iletişime biraz odaklanarak olabildiğince insan çağırdık. Çünkü hani seninle şeyi de konuştuk burası... Hı. Bir yerden bir yere giderken, yoldan geçerken uğranılacak bir yer değil. Yani evin önüne mesela çok yakın. Hı -hı. Hı -hı. Ama insanları gerçekten davet etmek ya da hani yine konuştuk birinin özellikle buradaki bir sergi görmek isteyerek buraya gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla da buna e, odaklanmanın öyle bir sebebi de vardı. Yoksa hani yapmasak çok e, az görülürdü ve Hı -hı. bence hani... ...görülmesi önemli... Evet. ...evet, evet tabii ki de... ...bu arada bu sadece... ...55-33'ün değil... ...bütün bağımsız sanat ortamının zaten... ...konusu bence... ...yani açılışlara sonrasında... ...çok daha az... ...seyircinin gelmesi... işte. On, onların beklenirken burada sonuç olarak hepimiz belirli bir zamanı ayırıyoruz ve eforu sarf ediyoruz. Çoğu zamanda bunun karşılığı manevi bir noktada duyumla oluyor. Hı -hı. O yüzden de e, hani bu sürece nasıl yöneteceğimiz ve bu döngüyü nasıl aslında çevireceğimiz de önemli. O yüzden e, senin de deneyimini birazcık e, öğrenmek için de sordum Bir aklıma gelen şey de 2006'dan beri hı hı. devam eden bir organizasyona katılan yeni kan <gülüyor> ve onunla gelen dinamizm aslında. Bu bence buraya çok iyi gelmiş olmalı. Peki mesela senin için 55-33'ün bağımsız olmasının nasıl bir etkisi var yani bu ekipte yer alırken çünkü sen sonuç olarak bu işi yapan bir kişi olarak hem sanatçı hem sanatçılarla işbirliği anlamında bunu bir galeride de yapabilirdin bunu farklı farklı yerlerde de yapabilirsin ve hala da yapabilirsin yani ama mesela buradaki deneyimlediğin bu bağımsız yapının sana sunduğu nasıl bir ortam var? Baktığında buranın böyle bir işte galerilerin yani işte periyodik sergiler yapan bir galeriden programı çok çok çok farklı ilerlemedi. Ama önemli olan hani dışarıdan bakıldığında bu aynı giden rutin içinde aslında hani Belki de bize nasıl davranılmasını istemiyorsak, <gülüyor> onları burada tekrar etmemek, yani onun aslında güzel bir alternatifini burada yaşatmak, yani sanatçının onu hiç ilgilendirmeyen bir takım kaygıları'nın ona diretilmediği, daha belki işini geliştirirken iletişime açık, yani onun hani onu gerçekleştirmesinin oda alındı diyeyim. Gerçekten hani... ...bir galerinin satış... ...işinin satış derdinin olması... ...hani çok zaten normal. Ama bu kaygıyla hareket edilmediği... ...bir ortamı... ...bir de yani şöyle oluyor tabii... ...ben mesela birilerini davet ediyorum... ...o kişi benden mesela nasıl bir... ...hani... ...destek talep ederse... ...ona göre aslında olay şekil alıyor. Yani dolayısıyla aslında buraya gelen kişi... Bence hani istediği şeyi istediği şekilde gerçekleştirebiliyor. Yani belli bir işte kurumsal şeyin içine girmiş olmuyor. Hani Hı -hı. o kalıba. 400 çarpı 118 ee, zin ee, işte e, yukarıda e, bir e, oraya nasıl ne diyebiliriz banner alanı ya da hani poster alanı. E, çerçeve, e, ye şimdi e, sahipler. Onların İMÇ'ye gelişi ve e, Zeynep'le konuştuğum zaman aynı zamanda burada atölyeleri de varmış değil mi ekipten bazılarının? Evet. İşte onların atölyelerinin oluşu. E, İMÇ'de benim bildiğim kadarıyla 55-33 dışında böyle bir sanat alanı. Başka bir sanat alanı ya da e, bir sanatçı kolektifi bir aradalık olmamıştı. Şimdi bu nasıl bir birliktelik olur? İşbirliği yapmayı düşünüyor musunuz? Hiç konuşuyor musunuz? Hmm. Atölyesi olan arkadaşlarımız Merve Denizci ve Doğancan Yılmaz, diğer bloktalar. noktalar. Onlarla hani iyi bir arkadaşlığım var ve kesinlikle mesela özellikle bir önceki sergide. Hani hep şey yani aslında mekanını sergi olurken açmak da bir dert ya. Hani birinin açıp burada durması. <gülüyor> aslında böyle çok temel bir dert. <gülüyor> Mesela o konuda da çok yardımcı oldular. Onların burada olması hani kesinlikle çok güzel. Ya da bizim belki onlar için hani burada olmamız güzel. Onlar o ekipten iki kişiler. Şimdi burası şey yani özellikle beşinci blok böyle çok diğer bloklar... ...gibi çok işte oturmuş... ...işler, tüm işte dükkanların... ...dolu olduğu... Ee, ...işte burada... ...işte böyle... Yani ...çok o kadar tanımlı bir yer değil... ...dolayısıyla... Hani ...burada bir sanat mekanı aslında... işte ...şey gibi değil bence... Ee, hani ...dışarıdan... E, ...buraya gelmiş, işte diğer dükkanlara... ...bakıldığında daha... Işte ...ayrık su duran gibi hissettirmiyor... E, ...böyle oluşu... Dolayısıyla da böyle şeyi düşünüyor insan hani acaba burada daha fazla işte sanat mekanı olur mu gelecekte yani ki ola da bilir ama yani önemli olan hani kimin geleceği ve burada ne yapacağı yani sırf hani burada sanat e, mekanlarının sayısının artması eşittir burada olumlu şeyler olacak e, demek olmadığı için hı hı. ne gösterir? bilemiyorum. Koridorla olduğunuz koridorla bağınız nasıl? Esnafla bağı güçlendirmek için bir çaba sarf ediyor musunuz? Ya da mesela onlardan hiç açılışa gelen oluyor mu? Hı -hı. Nasıl bir deneyiminiz var bu zamana kadar? Hı -hı. Tabii bir noktada da 2020'den sonrayı da çünkü 2006'dan beri olan bir organizasyon olarak hani bir yerden sonrasını belki de konuşabiliriz bilmiyorum. Hı -hı. ...yani aramızın... ...yani çok yakın olduğumuz ve aramızın... ...çok iyi olduğu kişiler var. Açılışa... ...sonrasında sergiyi görmeye... ...geliyorlar. Böyle olduğu gibi... ...yani aramızın pek olmadığı... Hani, ...bir şekilde bir iletişimde olmadığımız... ...kişiler de var. Ama yani... ...kişisel olarak... ...hani başta söyledim... ...benim mesela günlük yaşamıma o kadar... ...her anlamda dahil ki... ...mesela burası böyle bir yer hiç buraya ait olmayan bir yer burada işte dışarıdan kişiler geldi. Burada sanat yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir herkesce bu kabul edilmeli ancak o zaman onaylanacakmış. Şey. Hani böyle görmediğim için yani çünkü yani hayattaki gibi hani zaten farklılığınızla hani kabul etmeseler de ordasınızdır ve bu bir şey değiştirmez. Dolayısıyla burada hani böyle kişisel ili, ilişkilerimize bakıyoruz. Yani sanatçılar, ben. Ama özellikle böyle işte herkesle de iyi geçinmeliyiz. Biz burada yabancı olarak. Yani hiç böyle bir yerden bir şey his, hissetmiyorum. Evet ilgilenen var, sergileri gören var. Zaten gün içinde çok hani muhabbet içindeyiz. Öyle. Şimdi düşünüyorum. Sen bir sanatçısın ve... ...üretimlerin var. Diğer taraftan sanatçılarla beraber... ...onların üretimleri için işbirliği birliği yapmayı, tan hoşlanıyorsun, seviyorsun bunu. <Gülüyor> Bir de burada şimdi başka sanatçıların projelerinin gerçekleşmesi içinde çalışıyorsun. <Gülüyor> Bir insan bu ben duygusundan biz duygusuna nasıl geçiyor? Yani birazcık ya da biz duygusu varken... Hayır o sanatçının işi deyip kendini nasıl geri planda tutuyor? Yani çok birçok rol aslında proje içerisinde farklı farklı rollere bürünmek durumundasındır. Hı. Hani bunun limitleri ne ve nasıl bunları ayarlıyorsun? Bir de bunları neden yapıyorsun? Neden bireysel bir üretim varken birdenbire bunu bir kolektife çevirme ihtiyacı ya da bir kolektifin içerisinde yer alma ihtiyacı duyar kişi? Hı hı. Ya bu başka sanatçılar için çalışma şeyinin farklı türleri ve farklı sebepleri olabiliyor. Ya ben bunu bir hani iş olarak da yani para kazandığım bir iş olarak yapıyorum. Değişiyor hani sanatçının sizden ne istediği. Hani bazen işte bir takım atıyorum tasarım araçları kullandığım için hani bir şeyin gerçekleştirmesi ya çok teknik bir yerden de bir yardımım hani olabiliyor. Ama böyle fikir geliştirirken işte konuşmak anlamında da hani katkı sunabiliyorum. Burada da sanki hani hep o şey değişti. Ya bundan bir keyif duyuyorum. Hani bunun sebebi nedir? Hani düşünmedim ama <gülüyor> çevremde olan bir tane yani işte yani arkadaş arkadaşlarımın ...hani üretimlerinde yanında olmak ya da onları hani bir yere taşımak... ...yani şey olarak bir yerden bir yere taşımak, yani ileriye taşımak anlamında değil. <gülüyor> ee, o sırada yanlarında olmak bir iyi geliyor. Hani burada aslında hani gönülden buradaki şeyime devam etme sebebim bir yandan bu. Ama ben de mesela şey düşünüyorum... ...bazen bir, bir şey hakkında yorum yaparken sınırımı acaba şu an açtım mı? Hani o... E, ...hani sanatçı... ...böyle şey mi hissetti? Hani bir şey olmasını istiyorum ve hani... ...ona yönlendirmeye çalışıyorum gibi mi <gülüyor> davranıyorum? Hani bunu düşünüyorum. Kendim ne zaman geri çekeceğim? Ne zaman hani dahil olmalıyım? Bir de seçici bir rolüm varmış gibi de... ...hani olmaya başladı ve... Bunun böyle gidebildiği karanlık tarafı Hı. görebiliyorum. <gülüyor> hani bu hevesle kötü bir yöne gitmek de çok kolay. Ki etrafımızda var <gülüyor> böyle evet. insanlar. Aynen. Dolayısıyla aslında şey biraz hani bundan sonra da nasıl ilerleyecek konusunu da hani açarsak. Hani o sürekli mesela işte bir sanatçı davet edeyim. Onun yanında olayım. Olan bir tanemden sorumlu hissedeyim. Güzel olacak olsun diye. Hani o sürekli... Sorumlu his, hissetme halim de garip gelmeye başladı. O seçici rol durumu da içten içe, yani gönülden sevdiğim ve bununla okey olduğum bir durumda olmamaya başlayınca hani bırakabilirim. <gülüyor> bir sıradaki insan gelebilir. Ya da hani bir şeyleri anlamak için bir süre geçmesi de iyi oluyor. Aslında bir sene çok uzun bir süre değil. Hani şimdi öğrendiklerimle burada bir süre daha devam etmek... Te istedim sonradan o hani bıraksam mı meselesinden sonra. Ya çözüm olarak da hani nasıl ki sanatçı davet ediyorum. Bu kez hani benim rolümü almak isteyecek kişileri davet edeyim ve onlar sergiler ya da neyse işte proje yapsın ve böyle çeşitlensin. Ya da dışarıdan öneriyle gelen projelere de alan açalım ve ben aslında en baştan belki de çok hani böyle bir ilgi duymak zorunda olmadım ama süreç içinde belki bir yere varacak, projelere de alan açmak gibi ilerlesin ve böylece çeşitlensin. Hı hı. Ya da gelecekte belki burada olacak şeylere bir grup olarak karar verelim ve belki bu grup şimdiye kadar buradan yolu geçmiş, burada iş yapmış, insanlardan oluşsun gibi. Ya da mesela şimdi şey de oluyor, işte biriyle tanıştık, o hani ilgileniyor burada olanlarla ve yazı ...yazan biri... ...işte ben yazımla hani katkısına bilir miyim acaba... Yani ...şimdi mesela onu... ...acaba önümüzdeki sergilerden birinde... ...hani nasıl... ...yazısıyla... Yani ...onun yazısıyla işte bir sergiyi... ...bir araya getirebilir... ...yani bu şekilde de aslında dahil olacak kişiler... ...hem artabilir hem çeşitlenebilir... ...bunu neden yapıyorum... ...evet ya yani içten içe bir sevdiğim için... Ha ...bir de ister istemez... ...bir takım güncel konular var... Hı hı. ...ve dönem dönem bu konular değişiyor... ...bu konulara değinen... ...işlerin görünürlüğü artıyor. Ve bu tercih ediliyor. Ama burasının... ...yani böyle çok kişisel konulara da... ...yer verebilsin. Hani kimseye... ...ilgilendirmeyen bir takım konulara da... ...alan açabilsin. Ya da... ...ilk bakışta o... ...güncel konulara... ...değiniyormuş gibi gözükmek zorunda olmayan... ...projeler de burada var olsun gibi... ...bir de burayla ilgili böyle bir... ...sanatsal heyecanım da var. Hı hı. Hani beni... Diğer burada tutan şey de o. Yani içten içe böyle sanki savun doğumda bir durum var. Hı hı. Ve burası da onun bir yeri oluyor gibi düşünüyorum. Özellikle ticari yapıların içerisinde çoğu zaman yer almayacak. İşte alıcısı yok, seyircisi yok gibi kaygıların olmadığı bir aslında sanatçının herhalde özgürlük alanı, oyun alanı... Çalışma ortamı gibi bir şey, değil mi? Yani evet, pş, tabii şey garip. Hani hiç diğer sanatçıları şu an duymuyoruz ya. Ben <gülüyor> kendi kendime burada <gülüyor> şöyle güzel oluyor, böyle iyi şeyler yapıyoruz diyorum. Ama onlara da sormak lazım. Hani nasıl bir deneyim geçirdiler burada. <gülüyor> ee, biz bunu pasajın ilk üç senesinde yapıyorduk. Her sergiden sonra sanatçıya bir form Nasıl bir deneyimdi ne iyiydi ne kötüydü diye sonrasında bir müddet sonra yorgunlukla beraber ihmal ettiğimiz bir şey ama bence zaten bağımsız sanat ortamının büyük bir eksikliği bu geri bildirim almama sanatçıdan ya da seyirciden yani aslında yarattığın etkiyi ölçemiyorsun. Yani nasıl bir şey oldu? Yani bu etki, ölçme olayı da bambaşka bir iş tanımı zaten herhalde. 55-33'te şu andaki etkinlikten bahsedebiliriz. Sonra da bir sonraki program ya da önümüzdeki programda neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Ya Şu an üç sanatçının işlerinin dahil olduğu bir sergi var. Kırık Oktav isimli. Ayşegül Yapar. Ece Yalçın ve Sofia Abraham. Bu yani söyledim şey projelerden biriydi. Yani onlar bu sergiyi burada yapmayı önerdiler. Ve biz burada tanıştık ve işte burada sergiyi gerçekleştirdik. Bu yılın son gününe kadar sürüyor. 31 Aralık'a kadar. Bu işte mekanda durma meselesi ilk ne çözüm olarak şey her hafta hani... Ziyaret gün ve saatlerini belirleyeceğimiz bir şey yapıyoruz aramızda işte. Bu hafta kim durabilir, hangi Hı. günlerde. O yüzden hani belli gün ve saatler söyleyemem ama Instagram sayfamızdan her haftanın başında bunu paylaşıyoruz ya. Yani bu, bu şimdi iyi, iyi giden bir yöntem hani onu sürdürebiliriz. Bundan sonra olacak sergi bir grup sergisi olacak. Bu kez ee, aslında işte buraya davet ettiğim kişi Melih Ay O küratör olarak küratörlüğünü yapacağı bir sergi gerçekleştirecek. Ondan sonraki olan olacak şeyler hani konuşmaya başladık. Ama hani bahsetmek evet. için daha fazla konuşmaya ihtiyacım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü şey gibi bir şey de değil hani böyle. Aslında bu da garip. Bundan da bahsedebilirim ya yani böyle. Buranın ritmi çok hani bir şeyler olmaya yakınken belli olduğu <gülüyor> falan. Ama şimdi biraz hani insanlarla ilgilenmeye başladıkça, o öneri projeler arttıkça ya da işte <gülüyor> yakın çevremden böyle hani, şunu mu yapsaklar gelmeye başlayınca şey gibi bir şey dönüştü. Bu da beni aşırı korkutuyor. <gülüyor> böyle hani bir yıllık, iki yıllık programın <gülüyor> hani şimdiden. Çünkü o, e, organik, ilerlemesi ya, organik ilerlemesinden çıkıp biraz böyle sırayla. Bir şeyleri sıraya koymaya mı dönüşüyor gibi de böyle bir kaygı duymaya başladım. Ya yani şimdilik bu sergi, sonraki sergi daha net. Diğer sergileri daha hani konuşup şey yaptıkça belli, belli olacağı için Söyleyin. bahsetmeyeyim. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Çok güzeldi. Ben 5533'e eee Corn'dan beri hiç gelmediğimi farkına vardım ve işte şu anda burada olmaktan çok memnunum. Önümüzdeki sergilerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bugün e, Can Küçük'le beraberdik 5533'ten. Haftaya görüşmek üzere.